Yetafet. Ali Bey'in aynı isimli opera livresinden yararlanarak yazan Refik Ahmet Sevengil. Yöneten Asım Ankarat. Efekt Yalçın Tosavut. Dünya sanatçılar Letafet Arsen Göze, Dadı Meliha Ars, Naile Nurşen Girginkoç, Koç, Abdi Ağa Ergün Uçucu, Muhsin Efendi Önder Alkım, Nimet Oytun Şanal, Rızkı Efendi Nuri Gökseven, Bostancıbaşı Ali Algın, Hasana Erol Kardeseci, Yeniçeri Ağası Zafer Ergin, Birses Aykut Sözeri, İnayet Mustafa Yavuz. Vallahi iyi ettik şuraya geldiğimize. Evet iyi oldu. İyi oldu diyorsun ama cenaze arkasından gider gibi konuşuyorsun. Biraz gül, neşelen yahu. Dur bakayım hasta mısın yoksa? Bir şeyim yok canım. Şu göksu boğazın en güzel gezinti yeridir vesselam. Kayıklar derede aşağı yukarı dolaşır. Arabalar sahil yolundan gidip gelir. Saz bir yanda kalabalık bir yanda. ...hele şu kadınlar yok mu? Kadınlara ne olmuş? <gülüyor> ne olacak? Allı yeşilli feraceler... ...bembeyaz yaşmaklar... ...yaşmakların arkasında saklanan... ...güzel gözler... ...hani yok mu? Adamın aklını başından alıyor vallahi? Lalacığım... ...yaşlandın, saçın sakalın ağırdı... ...aklın fikrin hala kadınlarda. Eh, kadınlar dünyanın süsüdür... ...onlarsız olmaz... Bak bak bak bak bak bak. Çok uzaktan gelenleri görüyor musun? İçlerinde bir afet var deme git. Hmm, Bize ne canım? Eh. Yahu Muhsin efendi, 25 yaşına geldin. Hala ilkokul öğrencisi çocuklar gibisin. Sen de 60'ına geçtin. Boz bulanık seller gibi taşkın akıyorsun evladım. Dedim ya. İnsan güzel kadınları gördükçe içinde yaşama sevgisi artar Gez toz Böyle kabuğuna çekilmiş tozbağı gibi yaşanmaz Ben halimden memnunum Anladık memnunsun Şu halini tavrını değiştirsen daha da memnun olursun Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi Biz ne diye bu tenha köşeye girip tıkıldık böyle Ha? Buranın nesi var canım pekala yer işte e Pekala yer ama Baksana kalabalık ötede Kadınlar ötede Biz seninle garip kuşlar gibi şu ağacın altına küredik kaldık Hiçbir şeyi yakından göremiyoruz Fena mı başımızı dinlendiriyoruz Başımızı dinlendiriyoruz Pe. Başımızı evde de dinlendirirdik oğlum Canım işte çalgının sesi buraya kadar geliyor Hanımlar da uzaktan Allı yeşilli daha güzel görünüyor Hele sen şuraya gel İki iskemle getirelim de oturalım hadi İnsan seyir yerine geldi miydi halkın içine girmeli. Güzel hanımları şöyle yakından görmeli. Fırsatı bulunca da... He? E, niye sustun? Dur canım görmüyor musun? Bostancılar geliyor. Neyse öteki tarafa saptılar. Hmm. Gördün ya hükümet öyle fırsat düşkünlerine soluk aldırmıyor. Seyir yerine gelinecek ama herkes edebiyle terbiyesiyle gezip dolaşacak. Biz de bir şey demedik canım. Her şey edep dairesinde tabii. <gülüyor> <gülüyor> Is de <İşte> sana bi-ervende. <gülüyor> Shu kusch aar alim sana bi falas. Pekala, senin dedin oes. Kus, kız, kus. Falbakici. Burie gel bakim. Burie gel. Geldim, mevendim. Bi-ishi şey mi stersins. Hehehe. <gülüyor> Ama ne, gister kus Yahu. Isteriz ja. Hehe. He. Bu kusch dan nee stijeckdin. Ah, Lalacum. ...yüz yaşına gelsen yine hafiflikten vazgeçmeyeceksin. Canım sağ olsun evlat. Kız senin adın ne bakayım? <gülüyor> Nail'e. Nailemi Allah hepimizin muradına nail etsin. <gülüyor> Size bir fal açayım. Hanginiz için? <gülüyor> Benim için hiç zahmet etme. Ben gönlümdekini sana söyleyivereyim. Siz de boşuna zahmet çekmeyin. Boşuna mı niye? Boşunadır ağacım boşuna. Bu yaştan sonra gönlünüzde ne olursa olsun hiç kimse sizin yüzünüze bakmaz. İşte bundan zırvaladın. Sizin için bir falaçayım mı küçük beyim? <gülüyor> aç aç ama sen şimdi bana kara kaşlı yahut sarı saçlı birini seviyorsun. Şöyle yanıyorsun böyle tutuşuyorsun diye birçok yalan söyleyeceksin. Halbuki hiçbirinin aslı yok. Aa. ...bağışlasın aslan gibi delikanlısınız, siz de hiç kimseyi sevmeyeceksiniz, sizi de hiç kimse sevmeyecek desem işte asıl o zaman yalan söylemiş olur <gülüyor> Hay çapkın kız hay, cin gibi zeki İşitiyor musun Lala? He, bir şey mi söyledin? Ee, duymadın mı canım? Ee, o demin kalabalıkta gördüğüm güzel kız yok mu? İşte yanındaki yaşlı kadınla beraber buraya geliyorlar da ee, Gelirlerse ne olur Biz de kalkar başka bir tarafa gideriz. İşte yaklaştılar, yaklaştı. Allah bağışlasın, sülün gibi kız ya. Ah, onlar mı? Hmm. Ona Letavet Hanım derler, Rızkı Efendi'nin kızı. Letavet Hanım mı? Anlıyor musun? Hı -hı. Şehzade başında konakları var. Ben oraya her zaman gider gelirim. Ya. Ah, sizin fal ah. baktıracağınız yok. Ben ekmek parası kazanacağım. Nafaka mı gidip başka yerde arayayım bari. İşte geldiler. Afti ağa biz buradan uzaklaşalım ayıp olmasın. Amma da yaptın ha niye ayıp oluyormuş canım. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımefendiler. Hoş geldiniz. Vay sen burada mısın Nail'e kız? <gülüyor> Burada oturamayacağız Kadınların içinde kaldık ben gidiyorum Anlaşıldı anlaşıldı seninle başa çıkamayacağız Hadi şöyle dolaşalım Biraz sonra yine geliriz hadi Nail'e bugün falcılık mı ediyorsun Evet Letafet Hanımcığım Mevsimine göre bazen fal bakarım bazen susam satarım Geçinme dünyası ne yapayım Aferin Nail'e Sen çalışkan bir kızsın. Allah vere de kötü bir kocaya düşmeyeydin. Ah koca benim ne mea büyük hanımcığım. Niçin ha kız? Hem aklın başında çalışkan bir kızsın hem de güzelsin. <gülüyor> aman Letafet hanımcığım ama. Seni alacak erkek gerçekten mutlu sayılır. Letafet hanımcığım ben size bir şey söyleyeyim mi? Kocaların içinde gerçekten mutlu sayılacak kimse varsa... ...o da sizi alacak adamdır. Hele kendisini de sevecek olursanız. Ah Nail sen ne diyorsun? Her kız beğendiği sevdiği adama varabilseydi dünyada karı koca dırıltısı kalmazdı. Aa kızım nikahta keramet vardır. Sevgi sonradan gelir. Aman dadıcığım bunlar eski sözler. Öyle deme evladım öyle deme. Hem Allah dirlik düzenlik versin. Öyle karı kocalar gördük ki önceleri sevgiden ölüp biterlerken... ...iki yıl sonra birbirlerinin gözlerini oydular. <gülüyor> Belki öylesi de vardır. Rabet yeniyedir kızım... Eski sözdür bilmez misin? Yenice eliyim hangi duvara asayım? Bu erkek milleti ilk günlerde karısını nereye saklayacağını bilmez. Aradan birkaç yıl geçti miydi? Var hayrını gör. Ah, ah Nur içinde yatsın. Bizim rahmetli ağa da öyleydi ya. Hı, bilinmez ki Dadık Alfa. Kız Nail'e elek dedim de hatırıma geldi bak. Sen sakın gidip de bir elekçiye yahut ıskara maşa satana varma Emi. Kendin gibi nazik bir şey bu. Hiç olmazsa çalgıcı olsun çalgıcı. <gülüyor> Onun orasını Allah bilir hanımcıyım. Kısmetle ne var ise karşıyım da o çıkar. Ne demek? Kısmet diye göz göre göre kendimi cehenneme atmakta ne manaa var? Tövbe de yavrum tövbe de. O nasıl söz? Nail'e dedi ya kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar Aman dedi istediğime varamazsam istemediğime varmamak da elimde ya İnşallah istediğinize varırsınız hanımcığım ee, e, Mesela demincek şuradan giden kırbıyıklı Ah kırbıyıklı mı üstüme eğilik sağlık kız Ağzını hayra aç Kırbıyıklı kocaya ben bile varmam Hayır efendiciğim öyle demedim Demincek şurada kırbıyıklı bir adamla gezen bir delikanlı var idi İşte onun gibi yakışıklı, kibar, efendiden bir kocaya varırsınız demek istedim. Sahiden yakışıklı delikanlıydı, kimmiş biliyor musun? Hayır hanımcığım ben de şimdi gördüm, eğer isterseniz hemen gider anlarım Aa, Çıldırdın mı kız benimleme gerek, İşte onlar da bu yana geliyorlar Hakkım var. Demin önünden geçtiğimiz yer haşerat dolu. Dadıcığım gel şöyle biraz dolaşalım. Dolaşalım kızım. Nail'e sen burada mı kalacaksın? Burada kalayım da şu delikanlının kim olduğunu öğreneyim. Bana ne ne yaparsan yap. Biz gidiyoruz işte. Sahiden eşsiz güzelmiş Abdiha. Ben sana demedim mi oğlum? Bak uzaklaşıyorlar. Yürüyüşteki inceliğe, tatlılığa bak. Ama sen de pek daldın ha. Ee, sen her zaman demez misin, güzele bakmak sevaptır diye? Ee, evet ama iyi gözle bakarsan. Ee, benim de iyi gözle bakmadığımı nereden biliyorsun? Ee, i̇şte hep öyle başlar. Şimdi benim ev bark olacak zamanımdır. Orası öyle. Madem ki hem bekarım hem de evlenmek istiyorum, güzellere bakmam ayıp sayılmamalı. Tabii canım tabii. Zaten bizde insan alışığa kadını görse görse seyir yerinde görebiliyor Fal baka, niyet baka, falcım fal baka Ah, bahtın güzel kendin gibi, kendin güzel bahtın gibi Demin falınıza baktırmadınız, şimdi bakayım mı beyeciğim? Hadi bak bakalım Elinizi Hadi. verin bana <gülüyor> Al İşte şu çizgi söylüyor, siz şimdiye kadar hiç kimseyi sevmemişsiniz Doğru Ama bu çok uzun sürmeyecek, bugün bir kız göreceksiniz, görür görmez de seveceksiniz Aman evlat doğru mu başladı mı? <gülüyor> Yok canım İnanmıyorsanız babanızın ismiyle kendi isminizi söyleyin, ona göre bakayım, o zaman fal daha açık belli olur ee, Babamın adı Müstecip Efendi, benim adım Muhsin Babanız sağ mı? Hayır, öleli üç yıl oldu Anneniz sağ mı? <gülüyor> O daha önce Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Nerede oturuyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Kız, sen hemen hemen soruşturma yapıyorsun. Bir fal için bu kadar geniş bilgi mi gerekir? Aa gerekir, aa gerekir. Un kapanında oturuyorum, tüccarım. Pekala efendiciğim şimdi elinizi verin. Al bakalım, al. Aa ah, efendiciğim hı. sevdiğiniz hanımı bugün ya görmüşsünüz ya da görmek üzeresiniz. Aa, çabuk söyle kız. Ben de meraklandım. Bu işin sonu ne olacak? Son acele, etme, ha, acele etme, acele etme. Bu hanım sizin gibi namuslu, kibar bir ailedendir. Siz onu bir görüşte seveceksiniz. O da sizi sevecek. Ha, belki de şimdi sevmeye başlamıştır bile. Allah Allah! Dur canım, kız sözlerini tamamlasın. Ee, Onunla evlenmeye kalkacaksınız. Biraz sıkıntı çekilecek ama sonunda isteğinize kavuşacaksınız. E, hepsi bu kadar mı? E, daha ne olsun, kız seni eliyle gerdiye koyacak değil ya. Şimdilik bu kadar efendiciğim Eğer dediğim çıkarsa bana haber verin O zaman daha bilinmesi gereken şeyleri de söylerim <gülüyor> Peki peki peki Hele öyle bir şey olsun da düşünürüz Peki e, Haber verelim ama seni nerede bulacağız kız <gülüyor> Sen birkaç gün sonra bizim dükkana uğra Un kapanında kime sorsan gösterirler <gülüyor> Peki efendim Gelirim ama annemle beraber <gülüyor> İstersen bütün hayvansaray halkına da Beraber getir Benim öyle nizamsız işim yok Kız ...benim falıma da baksana... ...acaba beni de kimse sevecek mi ha? Öteki gelişti ağacım öteki gelişti. Belki gelecek hafta buraya gelmeyiz. Ben de gelecek hafta demedim... ...dünyaya öteki gelişte dedim. Öteki gelişti. ağa... ...seni gidip post al karım seni. E, vallahi valla, dur şenem ne saldırıyorsun dur. Parasını alsın öyle gitsin dur şenem. Ben, ben, ben ona şimdi göstereceğim. Para Aa, falan istemez sonra toptan alırım. Dur dur dur, dur, dur. Hay münasibetsiz hay, yaşına bakmadan kızın arkasından koşuyor, şimdi bir rezalet çıkacak Aa, bu herif deli mi olmuş, kızcağızı niye böyle kovalıyor? Ah, geldiler O adam işte şu ileride duran efendiyle beraberdir Ah kuzum dadıcım sorsana acaba Nail'i niçin kovalıyormuş? Ah kızım bilmediğim adamla nasıl konuşayım? Ne zararı var, sen onun büyük annesi yerindesin Sen de amma yaptın ha Ben o kadar yaşlı mıyım? <gülüyor> kuzum dadı sor bakalım Ha, baksanıza evladım, buyurun efendim, buyurun bak efendim, buyurun. E, buyurun efendim. fal bakıcı kızı kovalayan sizin adamınız değil mi? Evet efendim, şey kulunuzun lalasıdır. Ha, lalasıymış, acaba kızdan ne istiyor? Hani ne diyecektim, kız hem genç hem de güzel, eh, epeyce de manalar götürür. Ha, evet efendim ama lalam köleniz yaşlı olduğu için o kadar önemli değil sanırım. Aman evladım, asıl bu gibi yaşlılardan korkmalı. <gülüyor> Bilirsiniz ya efendim, köhne bir gönlün sevgisine güvenilmez. Ya genç gönlün sevgisine güvenilir mi efendim? Şüphe yok, güvenilir efendim. Denediğiniz zaman anlarsınız. Seni gidi, haspas seni! Nail evitim nedir? Yakalayamadım ama. Ben onu elbet elime geçirdim. <gülüyor> gel gel, beraber arayalım Atiha, gel. Onu aramaktan vazgeçti artık evimize gidelim hadi. Ee, daha çok erken Lala. Erken değil oğlum, erken değil. Ben sana halkın içine girelim dedim ama... ...kadınlarla konuşalım demedim. Şimdi bostancılar gelirse başımıza iş açılır. Aaa ne münasebet canım. Eh, sen beni dinle. İhtiyar sözü dinlemek iyidir. Sen şöyle buradan biraz ağzı Ben de gidip bir kayık bulayım şimdi gelirim. Oh, hay hadi. Allah layığını versin. Bu adam da laf anlamaz ki. Bu saatte gidilir mi? Ala vişneli kaymaklı dondurma. Dondurmacı hu. E, geldim efendim. Bize birer tabak kaymaklı ver bakayım. Fal baka niyet baka fal. Ben dondurma istemem. Naile, Naile kız. Şöyle az kenara gel. Niye ki Letafet Hanımcığım? Dadım orada oturup dondurmasını iyiye dursun. Biz seninle biraz dolaşalım. Baş üstüne efendiciğim. Kız ne diyecektim? Söylesene. Aa bilmem ki Letafet Hanımcığım. Aa canım bulsana. Bilahi aklım kurusun. Sizin arabacı Hüseyin Ağa Sınay'a gidiyormuş. Onu mu söyleyecektiniz? Yok canım. Çok önemli bir şey söyleyecektim. Haa! Yeni çıkma kabartma yemeni oyalar var hani? Aa aman aman bulamayacağım. Ay şey şu... Deminki delikanlı hani aa evet evet fal baktırdılar. Demincek beni kovalayan Aptiha'nın efendisi. Açıldırdın mı kız? O delikanlıdan bana ne? Ee, kimin nesiymiş dedi. Tüccardan Müstecep Efendi'nin oğlu Muhsin Efendi derlermiş. Aa, kız ben sana onu mu soruyorum? Üstüme iyilik sağ. Babası öleli üç yıl olmuş. Annesi daha önce Ay, ölmüş. İyi sıkıldım artık. Sen başka laf bilmez misin kız? Ticaret yapıyormuş. Yaman deli kız sen de kendi kendine söylenip dur. Ejrum hadi belki merak etmişsinizdir diye söylüyorum. Öğrenmek istemiyorsanız susarız. Elin delikanlısı benim neme gerek. Bekar mıyım başlı? <gülüyor> evet latife hanımcığım of. bekarmış. Seninle de bugün lakırtık konuşmak mümkün değil. Bir laftır tuturdun gidiyorsun. Aa, i̇şte bak, şu ağacın arkasında duruyor. Görüyor musunuz? Evet evet. Peki de başlı hem de ki var bir hali var. Hı. O da demin bana sizi soruyordu, sizi gördü göreli cayır cayır yanıyor. Sahi mi söylüyorsun kız? Sahi hanımcığım, sahi. Ah oh, ne de güzel, ne de sevimli. Hanımcığım, ben Hafize Hanım'ın yanına gideyim, bana da bir dondurma ısmarlasın. İsterseniz siz de şöyle tek başınıza dolaşın ha, içiniz açılır. Oh, kalbimin çarpındısından öylece. Bu tarafa doğru geliyor, hem de yalnız. Yo yo yo, hemen geri döneyim. ...şöyle uzaktan da olsa dikkatli göreyim dedim ama ya heyecandan bayılacağım. Acaba sokulayım mı? <gülüyor> bir emriniz mi vardı efendim? Kayık mı bakmıştınız? E, gitmek için daha erken değil mi? E, canım sıkıldı da şöyle biraz dolaşayım dedim. E, affedersiniz bir şey rica edecektim ama... E, ...halimi anlatmak için ne heyecanım imkan veriyor... ...ne de burası uygun. Bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Yarın... ...öbür gün bir arz takdim edeceğim. Aa, öyle şey olur mu? Kerem buyurun. Kalbimin bütün çarpıntılarını... ...o mektubun satırları arasında bulursunuz. Aa. Nail'e kulunu size getirip verir. Geri çevirmemenizi rica ederim. O ne yahu? Aaa... Bu nasıl iş kızım? Dadı kalfa mısın, nesin? Küçük hanıma böyle mi bakıyorsun? Ah, kabahat benim mi ayol? Küçük beyin lalası olacaksın. Çocuğu çekip çevirsene. Hem kıza sahip olmasın hem de elaleme laf söylesin. Aa sen o çapkını zapt etseydin ya ha. utanmıyor musunuz? Sus susun, bostancılar geliyor. Bostancılar mı geliyor? Ha. İşte ha. şimdi hapı yuttum. Eyvah başıma gelenler. Herkes edebiyle gelsin demedik mi? Bu gürültü ne oluyor? Gürültü falan yok ha gözünü seveyim. Nasıl gürültü yok? Deminden beri kavga edip duruyorsunuz. Aa, aman ah hazretleri ayağınızın toprağı oldu. Anlatın bakalım. Önce hanginiz başladı bu işe? Efendim müsaade ederseniz ben söyleyeyim. Peder biraz önce yanımızdan ayrılmıştı. Biraz gecikti de valde ona darılıyordu. Aa. Aile kavgası demeyin. Evet efendim. Şöyle karı koca arasında hafif bir ağız dalaşıydı. Ee, ama barıştık efendim, barıştı. Öyle mi? Büyük hanım. Ha ha ha evet evet a hazretleri. Ne yaparsın? Bunca yıllık ehlim barışmayıp da ne yapacağız? Bunlar da bahtum Bey'le Kerime Hanım <gülüyor> öyle mi? Evet efendim. Biri peder köleniz, biri de valdem cariyeniz. Neyse. Bu seferlik görmemiş olalım. Mesire yerinde kepaselik istemem. Biz gidiyoruz ama bir daha sesinizi işitmeyeyim ha. Allah ömürler versin güle efendim. Sağ olun ha güle güle. Neyse, neyse, neyse gittiler. Güle güle. Hepinize geçmiş olsun. Oh. Demin güzelliğinize hayrandım, şimdi de zekanıza hayran oldum. Bizi büyük bir beladan kurtardınız. <gülüyor> Mübarek olsun Abdi ya, nihayet kendinize uygun bir hanım buldunuz. Hadi oradan fesat kumkuması, hadi Günde hadi. Yine de çengi isteriz, kalpa çengi. Allah göstermesin kız, o herif benim dengim mi? Nereye gidiyorsun naile? Bakacak ne var kız? Burada kapının önünde seni bekliyordum. Beni mi bekliyordunuz? Öyle ya. Şöyle biraz yakın gel bakayım. Teraş tanıyacak ne var? Yanakların alal olmuş. İşim var Nimet efendi. Gelin evine gidiyorum. Gelin evinde ne yapacaksın? Gel seninle biraz muhabbet edelim. Seni gördükçe aklım başımdan ha, gidiyor. Tam muhabbet edecek zamanı buldunuz. Abiniz evleniyor. Yer yerinden oynadı. Harem halkı gelin almaya gittiler. Selamlıkta da başka hazırlık. Şimdi neredeyse ala gelecek. Bana ne? Abim yaşlılığına, çirkinliğine bakmadan hem genç hem güzel hem de zengin kız alıyor. Beni hiç düşünen yok. Ah, sizin de sıranız geldi hocam. Beni yolumdan alıkoymayın. Gitme sen ne olur sanki. Ben sizin gibi zengin değilim. Ekmek parası kazanacağım. Abim nasıl olsa bana da düğün bahşişi verir. Ben de yarısını sana veririm. <gülüyor> <gülüyor> Beni böyle... Nimet efendi of, Bırakın beni Letafet hanımlar benim eski efendilerimdir Ben de o konak halkından sayılırım Letafet hanımın gelin olduğu gün yanında bulunmasam olur mu? Gelin olup da başka yere gitmiyor Bizim eve geliyor burada görürsün Letafet hanıma şimdi babası kemer kuşatacak Başından aşağı para saçacak. Daire halkından olanlara Bahşişler verecek Orada bulunmazsan beni kim düşünür? Ben düşünüyorum ya işte Aaa öyle kuru kuruya herkes düşünür Kim demiş kuru kuruya? Seni gördükçe ağzım sulanıyor Çık arabanı bakayım! sevzeklik istemez ayıp değil mi? Hey! Kapının önünde bu gürültü nedir be? Baksana Hasan ağa sen bu evin ayvazı olacaksın şu Nimet efendiye bir şey söyle Nimet efendi sana ne yaptı ki? İşte beni görünce kaçıp gitti. Siz abisinden önce bu Nimet Efendi'yi evlendirmeliydiniz. Ha <gülüyor> Mesele şu. <gülüyor> ne yapsın genç adam? Benim bile seni görünce yüreğim kaynıyor kız. <gülüyor> Hadi oradan <gülüyor> münasebetsiz herif. Herkes bitti de bir de sen mi kaldın? Güçem ben kurbanın olam. Seni görünce insanın aklı mı kalıyor gitti? <gülüyor> Akıl denilen şey senin semtine uğramış mı zaten? <gülüyor> Özür düz aklı ne yapacağım? Bak, Başım boş olsun da kemerim dolu olsun. Karşında benim yerime başka biri olsaydı... ...senin kemerini de başın gibi tam takır ederdi. Ama şükret ki benim de... ...ne sende ne de paranda gözüm var. Bilirim canım bilirim. Bizi ayvaz diye hor bakıyorsun. Senin gözün yüksektedir. Hiç ayağının dibine bakar mısın? Hah sözünü bil de söyle. Benim hiçbir şeyde gözüm yoktur. Senin gözün yoksa benim gözüm sende. Darılma kurbanın olan... ...yalakların kupkırmızı... ...paskalya yumurtasına döndüş... <gülüyor> Hoi, we zijn Amata, jullie haar Oo. Ne <gülüyor> oluyorsunuz bu gürültü ne? Hiçbey mi hiç? Gelin alayını beklemek için şöyle kapının önüne çıkmıştım. Soğuk almışım, aksırdım. <gülüyor> Demek o şakırtı aksırık sesiydi. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Gelin alayının daha geleceği yok. Ben varıp içeriye gideyim. İkinci defa aksırmak istemiyorsan çabuk git. Demek sen buradasın aile. Evet Muhsin efendi Damadın evinden gelin evine gideceğim diye çıktım Sizi bekliyordum Nasıl olsa buralarda gözükeceğinizi biliyordum Onu şöyle uzaktan da olsa Bir kere daha göreyim dedim Gelin arabasından inip Eve girerken nasıl olsa görürüm diye düşündüm Bir kere daha göreyim de ondan sonra öleceğim. Aa, O nasıl söz Muhsin efendi daha çok yaşarsınız inşallah Bundan sonra yaşayıp da ne olacak Sevdim Sevildim Ama felek sonunda bana yar olmadı ee, Her şeyin başı sabir Ne bu işin sabredilecek tarafı kaldı Ne de benim sabredilecek halim var Dünya halibecim. Dükkanım yarıp kül olduktan gemilerin batıp yoldaki malım da elden gittikten sonra Letafet'in aşkıyla yaşıyordum Aa, Doğrusu Rızkı efendinin bu kadar para canlı bir adam olduğunu bilmezdin Ne yaparsın Nail'e Adam önce benim zengin olduğumu öğrenince kızını vermeye razı oldu Tam evleneceğimiz sırada başıma bu felaketler geldi. Rızkı efendi de ben kızımı öyle beş parasız adama vermem deyip sözünden caydı. Şimdi de işte bu inayet efendi ortaya çıkınca hemen nikah kıydılar. Zavallı Letafet Hanımcığım bu akşam hiç istemediği bir adama varıyor. <gülüyor> bir de istemediğim kimseye varamazsam... ...istemediğime varmamak elimde değil mi diyordu? Aa ha. Öyle söylemeyin efendiciğim... ...bilmez misiniz? Kız kısmı babasının sözünden nasıl dışarıya çıkar? Varıyor varıyor... ...amma içi kan ağlıyor. Meme lazım. Bundan sonra artık bana yaşamak haramdı. Öyle şey olur mu becim? Ben hayatımda bir kere sevdim. Letafet'i sevdim. Bu gönülde ikinci bir sevda barınamaz. Sevdiğim kadın... ...başkasının karısı olduktan sonra... Ben niye yaşayayım? Siz aklınızı mı bozdunuz? Böyle şeyleri biraz da kadere bırakmak lazım Sabrın sonu selamet Ay Allah neredesin yahu Muhsin Allah efendi ya. oh. İstanbul kazan ben kepçe Aramadığım yer kalmadı Beni bulup da ne yapacaksın? Amcanız İhsan efendiden <gülüyor> haberiniz var mı? Yo nereden haberim olacak? Kaç aydır mektup almadık Trablusgarpten de iki aydan önce posta gelmez ki Öyleyse müjde Bugün kendisi geldi ha? Ne amcam mı Öyle ya evde seni bekliyor ee, Bizim felaketlerden haberi var mı Hepsini anlattım Ah Keşke söylemesiydin İhtiyar adamın yüreğine inmiştir <gülüyor> Yok canım ne münasebet Dokuz senedir Trablusgarpta kazandıklarım Onun kaybettiklerinden Yirmi misli fazladır Benim başka mirasçım yok diyor Gördünüz mü Muhsin efendi Allah büyüktür Kardeşimin ölümünden sonra ben Muhsin'in babası sayılırım Bütün sermayem onundur hiç keder etmesin Aa, diyorum Ben size demedim mi böyle işleri biraz da kadere bırakmadım <gülüyor> Neye yarar Naile Para bu benimleme gerek Letafet elden gittikten sonra Yahu sen gerçekten çocukmuşsun Sevgi falan denilen şeyler insanın ömrü boyunca sürmez ee, Bilmediğin işe karışma Lala Sen böyle şeylerden anlamazsın Hay Allah'ım hay Allah'ım O senin aşk dediğin sıtma illeti gibidir İnsanı ara sıra tutar geçer <gülüyor> Bak şu ihtiyara neler de söylüyor Söylerim ya Bu sıtma yüreği zayıf olanları tutar Benim yüreğim o kadar kuvvetlidir ki Şimdiye kadar hiçbir kadını 24 saatten fazla sevmedim <gülüyor> Hiçbir kadın seni sevmemiştir de ondan Sen dilini tutacak mısın yoksa ben koparayım <gülüyor> Neyse neyse Sana verilecek cevap var ama sırası değil Sustum sustum Hadi bakalım Muhsin Efendi oğlum. Bu kara sevdadan sığırıl da eve gidelim amca seni bekliyor hadi. Lalacığım hadi sen git. Amcama beni bulamadığını söyle. Benim artık parada pulda gözüm yok. Şimdi çatladak orta yerinden çatlayacağım. Sen ona bakma ya, kolundan tut da zorla götür her şeyin bir çaresi bulunur. Oh benim güzel evladım ihtiyar Lalan'ı kırma. Sana bunca yıldır emek verdim. Amcanın seni ne kadar sevdiğini de bilirsin Hadi eve gidelim Hadi, hadi beyeciğim hadi Allah kerimdir Belki öteki işe de bir çare bulunur <gülüyor> Peki ha? peki peki sizin dediğiniz olsun Gidelim olur Gidelim ama ben yarın yine yapacağımı biliyorum Beni hiç kimse kararımdan döndüremez Hadi siz gidin ben de içeriye giderim <gülüyor> Rızkı efendi gel bakalım şöyle sağ tarafıma otur. Teşekkürler ederim efendim. İltifat buyuruyorsunuz. Eee sen kız babasısın yerin burasıdır. İnayet efendi sen de şöyle sol tarafıma gel bakalım hadi. Emredin efendim. Hı, şöyle bir yanımda kayınpeder bir yanımda damat. Gel keyfim gel ha. Efendim <gülüyor> sizin yanınıza yer almaktan ikimiz de şeref duyarız. Hı. Malum ya Yeniçer ağası gibi mühim bir zatın cemiyetimize gelmesi bizi ihya etmiştir. Ee, Yeniçeri çeri olduk diye eski dostları unutacak değiliz ya canım ha. <gülüyor> ee, biz kaç yıllık ahbabız Rusko Efendi? 40 yıllık eş efendim. 40 yıl mı? Ee, ben o zaman henüz 10 yaşımdaydım. 40 yıl. <gülüyor> Dile kolay. 40 yıl ha. Demek biz kayınpederiyle tanıştığımız zaman damat bey 10 yaşındaymış. Hı? Evet efendim. Ne hürrise şimdi de 50 yaşındayım. <gülüyor> Bilmem. O kadar oldum mu? Rızkı efendi gelin hanım kaç yaşında? Kızım daha yirmisine gelmedi efendim. Hmm, damat ellisinde gelin yirmisinde. Hala <gülüyor> hala. Zaten erkek dediğin de ellisinden sonra erkek olur. Aman ağa hazretleri. Şimdi ben 50 yaşımda olmadığıma göre erkek sayılmam mı? <gülüyor> Merak etme oğlum sayılırsın sayılırsın. Abimden sonra <gülüyor> evlenme sırası bana gelecek diye umuyordum da. Haa sen İnayet Efendi'nin kardeşisin demek. Evet a hazretleri. Damat kulunuz namaz vakti geldi diyor. Eh, yatsı ezadırma daha çok var tölaşın ne oğlum? E, efendim cemaate yetişemeyeceğiz diye düşündüm de. E yetişiriz oğlum yetişiriz. Hem ferah ferah yetişiriz. Zaten imam biz gitmeyince namaza durmaz. Efendim, dönüşte dolaşılacak mahalleler malum. Lakin camiye giderken nerelerden dolaşacağımıza daha kararlaştırmadık. Emriniz nedir? Giderken de mi dolaşacağız? Ya ne zannettin damat bey ne zannettin? Ha, şimdi buradan Fatih meydanına çıkıp... sağ ...Saraçhane başına gideceğiz. Oradan direkler arasına. Sonra veznecilerden geçip... ...Bayazıt'a... E... İşte demek bu hmm. kadar yerde ulaşacağız. Bayazıt'tan Laleli Caddesi'ni tutarak Aksaray'a ineceğiz... Eh, donattığımız tabloları herkes görmeli o güzel sesli ilahicilerimizi herkes işitmeli ha? <gülüyor> yoksa evlendiğin neye yarar oğlum Boyu başıma gelenler keşke beni de evlendirseler de bütün İstanbul sokaklarını dolaştırırsalar alay takımı hazırmış efendim eh, pekala pekala hadi buyurun gidelim e, buyurun buyurun, <gülüyor> buyurun bakalım. Buyurun, buyurun. efendim şöyle buyurun, evet. buyurun rica ederim Siz burada oturun ben şimdi Letafet Hanım'ı alıp getiririm Aman Nail Deli bir iş yapıyoruz duyan gören olmasın Merak etme Muhsin Efendi Evde Ayvaz'dan başka kimseyi yok O da kim bilir nereye tıkanmıştır şey, Çabuk gelin heyecandan bayılacağım Korkmayın buraya kimse çıkmaz ...sesi içinde ne güzel olmuşsun. Nail'e gündüzden haber vermişti inanmadım. Hala da inanamıyorum. Önce böyle bir şey olabileceğine ben de inanamıyordum ama... ...şimdi... Peki ötekiler bunu sessizce kabul edecekler mi? Ederler ederler. Şimdi lafı uzatmayın. Siz de adınıza söylediniz mi? Allah. Hayır, hem vakit olmadı... ...hem de doğrusu ben kendime inanmadım ki ona açayım. Hafize Hanım'ın haberi olmadan bu iş olmaz. Yengi ilk Mutlaka şimdiden haber vermeli. Gidip çağırayım mı? Yarağız olmazsa. Biraz korkaktır ama paraya yüzü dayanmaz. Onu mutlaka elde etmeliyiz. Letafet Hanım, bu! Letafet Hanım, neredesin? Ah, oh. o ne? Hı. Bu ne cesaret? Siz çıldırdınız mı? Biz de şimdi seni çağıracaktık. Beni çağırıp da ne yapacaktınız? Vay başıma gelen. Ah, korkma canım, hmm. korkma. Nasıl korkmam kızım? Şimdi neredeyse güve gelecek. Kendinizi ateşe atmışsınız, benim de mi başımı yakacaksınız? Deşlerlema büyük hanım. Şimdi meseleyi öğrenince bir fenalık olmadığını anlayacaksınız. Vesat kumkuması, postal. Bu hep senin başının altındandır. Hmm. Başım sağ olsun. Kızım Letafet Hanım çabuk Harim'e geç Musim Efendi oğlum sen de hemen buradan git git İşi Hafize Hanım'a anlatın Uygun buluyorlarsa ona göre hareket edeyim Benim masal dinleyecek vaktim yok Sizin gözünüz kararmış Hadi kızım hadi çabuk içeri ah, Dur canım dadıcım dur biraz beni dinle Şöyle bir kenara gel de sana kısaca anlatayım Ben gidiyorum cevabınızı sokakta köşe başında beklerim Nail'e gelip bana haber versin O Leda Afet Hanım'ın lakırtısından ziyade para şıkırtısından anlar. Eline bir iki altın sıkıştırın. Hadi hadi. Peki şimdilik Allah'a ısmarladık. Ah üstüme iyilik sağlık. Bu elime sıkıştırdığı da nedir ayol? Bilmem dadıcığım bir şey mi verdi? Ah vallahi de para billahi de para. Deli mi bu adam? Beni rüşvet yer mi sanıyor? Kusura bakma aklı başında değil. Nasıl kusura bakmazmışım? Bu adam beni ne zannediyor? Hiç böyle şey olur mu? Tazıcığım bir iştir yapmış ee, Çok gücüne gidiyorsa o parayı ver Geri göndereyim ha? Ee, Geri mi göndereceksin? Ee, belki gönlü kırılır ayol Onu da istemem hem ben öyle merhametsizlerden değilim Halden anlarım Görüyorsun ya her şey yolunda Muhsin efendinin amcası bütün servetini yeğenine verdi Babam zaten eskiden söz vermişti Elbet yine sözünde durur Durur durur Malum ya para dünyada pek çok iş görür öyle değil mi dadı? Öyle öyle hakkım var Öterse ili düdük Ah ah çocuklar bizim zamanımızda Böyle karışık işler şeytanların bile Aklına gelmezdi ah, Eski zaman şeytanları ahmakmış ne yapalım Ya damat o bu işe ne diyecek Allah vere de bir aksilik çıkmasın oh, Aman ağzını hayra aç dadı Siz gidin içerideki avluyu süpürün, ben de şurada sokak kapısının önünde oturup, güvey alayının camiden dönüşünü bekleyeyim. Akşamlar hayır olsun Hasan'a. Vay sen misin lan babam, nasıl oldu da bu vakit dışarıya çıktın? <gülüyor> Senin için çıktım. Benim için mi çıktın? <gülüyor> Ayağının dibini öpeyim, doğrusu öyle. Senin için çıktım ya. Bugün seni biraz gücendirdim, gönlünü kırdım da hakkını helal etmeye geldim. Vay yavrum, gözünü seveyim o gücendirmek bitir kız. bir adam durup dururken birinden tokat yerse tokat atana gücenmez mi? Seni vurduğun yerde gül biter, kurbanın olam. Sen her zaman benim yanıma gel de her gelişinde bir tokat vur bana. Oh, hiva, een takum-sessies. Ik hoor. Ik hoor. Ik Ik Cümle kapısını açın, Cümeyci abi'den geliyor. Biriniz dolabı çalsın da hareme haber versin, hadi. <gülüyor> Özyum. Özyum. Yüreğim öyle çarpıyor ki... ...bir kere harem kapısından içeri girebilse. Dur bakayım, içeri dinleyeyim. Haa, <gülüyor> üfff, efendi de duayı amma uzuttu ha. Neyse, avluda ayakta şerbet içiyorlar. Hasan ağa iyice sarhoş oldu, artık tehlike yok. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Biz de epey yorulduk. Artık ya, evlerimize gidip istirahat edelim. Yarın ya, da paçağa geleceğiz. Allah azmallah. Ya, ya güle güle, güle güle, güle güle, güle Efendiler. güle, güle güle, güle güle. Ya neyse işte bu da oldu bitti. İyi hey, gidi günler, hey. Sekiz yıl oldu, beni de memlekette böyle gerdeğe koydulardı. Şimdi bizim karı orada, ben burada. İnayet Efendi de içeride gelin odasında. Oğlum, <gülüyor> oğlum. Mahallede bir düğün daha mı var, bu tarafa geliyorlar? <gülüyor> Al bir mutlu adam daha. Allah Allah, Allah Allah, Hayvaz da kapıyı açacağına durmuş, alık alık bakıyor. Rüyamı görüyorum yahu, bu bizim alay. Sersem sersem bakacağına kapıyı açsana. O evet, Babam kurbanın ola bu ne iş ha? Ne demek? E, siz demin geldiniz, dualar oldu, şerbetler üşüldü. Güvey haram'a girdi, siz de çıkıp gittiniz. Ne söylüyor bu adam ya? Güve haram'a girdi? Bu, bu herif sarhoş. Siz bundan bir şey anladınız mı? Deniz açması. <gülüyor> Çabuk aç kapıyı aç kapıyı beni tanımadın mı? Aa. Hayvaz kahya. Gel gel buraya gel. bakayım, ee, gel. Hı. Geldim ha. Bana iyice anlat. İşte görüyorsun ki bunca yıllık efendin olan Rusku Efendi de İnayet Efendi de biz de camiden şimdi geliyoruz. Ee? Demincek başka güvey alayı mı geldi? Evet. Ee, i̇çlerinde biz var mıydık? Rusku Efendi var mıydı? İnayet Efendi var mıydı? Olayda hepiniz vardınız. Allah Allah. Rusko Efendi'ye kalabalıkta dikkat etmedim ama ötekiler tıpkı sizin kıyafetinizde. Hepsi de size benzer adamlardı ya. Ha damadın galiba diş ağrıyordu mendilini yüzüne tutmuştu. Ben ne bileyim, onlar mı sahte, siz mi doğrusunuz, yoksa siz eğri, onlar mı doğru, ben ne bileyim ya? Şüphe yok, şüphe yok. Evet, bir başka güve gelmiş. Yamanın herifi şimdi içeride, haremimin yanında. Böyle yanlışlık olur mu canım? Hayret, görülmüş şey değil. Çabuk aç kapıyı aç, içeri gireceğim. Ve evime gireceğim. Durun, durun, durun, durun. İçeriden bir kadınla bir erkek çıkıyor galiba. ah Kızım! Ötekisi de Muhsin Efendi. Olur o şey değil mi? Efendim, keremedin de bizi dinleyin. E, müsaade buyurursanız işe anlatalım. Anlatın bakalım, anlatın. Bu nasıl iş böyle? Efendim, Muhsin Efendi beni Allah'ın emriyle zevceliğe istedi. Pederim de razı oldu. Tam nikahımızın kıyılacağı sırada, Muhsin Efendi felaketlere uğradı, servetini kaybetti. E sonra? E, sonra pederim sözünü geri aldı. Beni inayet efendiye vermeye kalktı. Rüskü Efendi, siz bu zatı tanıyor musunuz? Evet, evet efendim. E, tüccardan Muhsin Efendi derler. Müstecip Efendi'nin oğludur. Hangi müstecib efendi? Hani şu birkaç sene evvel ölmüştü, un kapanımda dükkanı vardı. Evet efendim, evet. İşte ben o müstecib efendinin oğluyum. Ya, merhum pederiniz benim pek aziz ahbabımdı. Nasıl oldu da sizin gibi belli başlı bir adam evladı böyle akla nizama uymaz bir harekette bulundu? Efendim, Rızkı efendinin kerimesi demin size meseleyi anlattı. Tanrı her felaketin sonunda mükafatını da verir. İşte... Dokuz seneden beri Trablusgarp'ta bulunan amcam İhsan efendi bugün çıka geldi. Öyle mi? Pek memnun oldum. İhsan efendi İstanbul'a geldi yani. demek. Bu sabah geldi efendim. Dükkanımın yandığını, gemilerimin battığını, nişanlımın da elimden gittiğini öğrenince Trablus'ta kazandığım yüz bin altın senindir dedi. Yüz bin altın? Efendim vakit yok ki Rızkı Efendi'ye müracaat edip Kerimez'ini tekrar benim için istesin. İşte bu hileyi buldu. ...sizin alayın tıpkısını tertip ederek... sizler önce beni buraya gönderdi. Biz birbirimizi seviyoruz. İnsafınıza sığındık efendim. Hmm. Latafet <gülüyor> Hanım siz ne diyorsunuz bu işe? Benim diyeceklerimi Muhsin Efendi söyledi. Hmm. İnayet Efendi siz ne dersiniz? Ben deli değilim. Başkasını seven bir kızı kendime karı olarak alamam. Boşadım, boşadım. Hmm. Rusku Efendi... ...görüyorsunuz ya çöp çatan bunları birbirine çatmış. Efendim... Madem ki İnayet efendi kızımı boşadı. Kızım da Muhsin Efendi'yi istiyor. Ee, ben de bunların evlenmelerine razı olurum. Yüz <gülüyor> bin altın. Yüz bin altın. Rızkı <gülüyor> efendi. Siz şimdi kızınızı alıp konağınıza gidin. İnşallah yarın Muhsin efendinin amcasıyla beraber gelir. Nikah cemiyetini düzenleriz. Ah hazretleri. Letafet hanımı konağa götürmek için araba getirdik. Sokağın ağzında bekliyorum. Sen kimsin? E, Muhsin Efendi'nin lalası evet. aptik ulunuz. Demince kendisini güviyalı ile getirenlerin içinde sizin kıyafetinize girmeye cesaret ettim affınıza sığınırım. Oh. <gülüyor> Olur şey değil. <gülüyor> Birbirimize de pek benziyoruz doğrusu. Ya. Ayvas Yahya'nın hakkı varmış ha. <gülüyor> <gülüyor> Niyet <gülüyor> neredesin? Hadi kardeşim biz evimize gidelim. Üzülme abi. Biz de yakında iki kız kardeş buluruz da çiftte düğün yaparız ha olmaz mı? Sayın dinleyiciler, Refik Ahmet Sevengil'in Ali Bey'in aynı isimli opera libresinden yararlanarak yazdığı Netâfet adlı oyunu dinlediniz. Müzik Yöneten Asman Korat. Efekt Yalçın Tursavul.